eğitilen, kendisini eğiten insanı ne kadar tanırsa o nispetle eğitimden istifade eder. Bu çerçevede baktığımız zaman konuya bir taraftan bu programı özel olarak izleyen tüm kardeşlerime bir bilgi ikramı sunmak ve sunmuş olduğumu olduğumu bilgiyle kendilerini kuvvetlendirmek, güçlendirmek. İslam'ın ilk halifesi Sıddık Hazretlerinin çok güzel bir sözü vardır. Diyor ki: Ne söylediğini, kime söylediğini, ne zaman söylediğini iyi düşün. Biz elimizden geldiği kadar ne söyleyeceğimizi, kimlere söyleyeceğimizi ve ne zaman söyleyeceğimizi hesaba katarak, muhakeme ederek, gözden geçirerek bir nevi tartarak, ölçerek, kendi vicdanımızda, kendi benliğimizde, kendi kişiliğimizde halletmeye çalışıyor. Sonra bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Yedinci ders olmasına rağmen, belki dikkatini çekmiştir, bir türlü konuya giremedik. Tepeden inme bir bilgi vermek olarak değil, çok önemli bu konuyu, Alt bilgilerle, kenar bilgilerle, çatı bilgileriyle iyice beslemek. Neredeyse aile konusuna girdiğimiz zaman önümüzdeki bir bardak suyu ne kadar içmek kolaysa konuyu o kadar kolay anlamak için bu ön söz dediğimiz, mukaddime dediğimiz konuyu belki birkaç hafta yine daha sürdürmeye çalışacağız. Konuya o kadar önem veriyorum ki çünkü her zaman bildiğiniz bir hadis vardır Kıyamet günü her hatip, her yazar, her konuşmacı Konuşmasından dolayı Allah'a hesap verecektir Bu kadar insanlar bizi saatlerce dinliyor Bu dinlemede bir alışveriş yapıyoruz Bu alışverişin önce farkına varmak Satıcı ile alıcı arasındaki samimiyet bağını temel bilgilerin bir nevi terazisi olarak ona vurmak ve ibriğe bakmak. Zihin dediğiniz yani beyin yani bellek bizden duyduklarınızı alıyor, sahipleniyor. Sonra sahiplendiği bu bilgiyi akla havale ediyor. Hemen devreye aklımız giriyor. Akıl teslim aldığı bilgiyi anlıyor, kavrıyor şekillendiriyor. Adeta fotoğrafını çekiyor ve kalbe haval ediyor. Kalbimiz ise tasdik veya inkar yeri. Orada yayınlanacaksın veya reddedeceksin. Aklın şekillendirerek... Adeta fotoğrafını çekercesine şekillendirmiş olduğu konuyu, mevzuyu, mesayı, mesajı, cümleyi kalbe gönderiyor. Kalbimiz bunu tasdik ediyor. Ve tasdikten geçen bilgi iradelerimiz aracılığıyla eyleme yönlendiriliyor. Sonra hemen devreye takva giriyor takva devreye girmekle yapılacak amelin, vazifenin, görevin Allah için olması için gereğini yerine getirerek ihsanla noktalanıyor konu. Ve neticesi illâ menetallah bir kalbin selim. Allah'ın da kabul edeceği amel, eylem, vazife, görev ancak kalbi selim ile yapılan ameldir diyor Allahu Teala. Şimdi konuya bir bakıyoruz. Yani soyut kelimeler, mücerret kelimeler gibi değil. Bunu müşahhas hale, yani somut hale, görünür hale sokmak istiyoruz. Bir kişiyi dinliyorsunuz. O kişinin ağzından çıkan bilgileri, fikirleri ne olursa olsun önce zihnimiz, yani beynimiz alıyor. Sahipleniyor. Orada tutmuyor yalnız. Hemen akla gönderiyor. Aklımız teslim aldığı bu bilgiyi, bu belgeyi, bu mesajı, bu cümleyi, bu sohbeti, bu konuyu adeta kendisine ait olan güçle, kuvvetle, yeteneklerle, nimetlerle şekillendiriyor. Mevzunu adeta fotoğrafını çekiyor. Bir anlam kazandırıyor. Somutlaştırıyor. O da tutmuyor tabii kendi bünyesinde. Kalbe gönderiyor. Gönle gönderiyor. Çünkü orada orası tasdik yeridir. Veya inkar yeridir. Hani Kur'an diyor ya. Semina ve atana. Semina ve İşittik ve isyan ettik. İşittik ve itaat ettik. İki tane yol var. Ya tasdik ediyorsunuz veya reddediyorsunuz. Kalbimizin tasdikinden geçen... Bu inanç bilgisi inanç olmuş artık iman olmuş. Ne olacak peki başıboşlardan kurtarıyor değil mi? O tercih ettiğimiz irademiz hemen bunu eyleme dönüştürmek için hayrı kullanıyor. Yani siz hayırlı olan yere gidiyorsunuz o sağlam iradeyle. Kötü adreslere gitmiyorsunuz. Şu iradenin gücüne bakınız, yetkisine bakınız. Ama irademiz bunu yaparken gösteriş olmasın Riyakarlık olmasın Yapmış olduğun işi bir artist gibi Aktör gibi desinler olarak sağdan soldan Duyacağın alkışlara değil Bunu saf ve salt olarak Allah için yapman için Allah görüyormuş gibi Düğmeye basman lazım Hemen takva ile insan Adeta ikiz kardeş gibi bir aya geliyorlar Ve ne oluyor müttaki kul Zihnin Sahiplendiği aklın şekillendirdiği kalbin tasdikten geçirdiği ve irademizin doğru tercih yapmış olduğu konuyu ihlasla samimiyetle yüce Allah kendisi görüyormuşçasına bu moda bu atmosfere girercesine ameli gerçekleştiriyor. İşte sizlere tam 7 derstir ve inşallah 40 dersten oluşacak bu aile mektebi kuramızın hem bilgisini hem de belgelerini, örneklerini, kıssalarını hep bu teraziye vurarak tartıp sonra sizlere takdim etmeye çalışacağım. Bu önemli görmüş olduğum konu sadece sizler için değil. Herkes için geçerlidir. İster kitap okuyun, gazete okuyun, haber izleyin, ekranlardan, CD'lerden, gazetelerden, e-mail'lerden ne geldiği gözünüze, kulağınıza, içinize mutlaka bu siklasyonu sizler yaşamak durumundasınız. İşte bu temel konu bizim sürekli üzerinde durduğumuz bir konudur. İster vaaz et, ister sohbet et, ister sohbet dinle, ister bilimsel bir araştırma yap. Ne olursa olsun mutlaka iç mekanizmamızdaki oluşum özet olarak o şekilde gerçekleşiyor. Bunun bir başka versiyonu biz boş olarak hayat sürmüyoruz değil mi? Bizim sahibimiz var. Bizi yaratan bir varlık var. Biz Allah diyoruz. Allah diyerek adım atıyoruz. Allah diyerek iş yapıyoruz. Allah diyor abdest alıyoruz. Allah diyoruz kapıyı kapatıyoruz. Allah diyoruz bulaşı yıkmaya çalışıyoruz. Yani yapmış olduğunuz neşru, helal, caiz. Allah'ın da geçenlerin her konunun başına... Allah-u Teala'ya koyuyor. Neyrak? Ne diyerek? Bismillah diyerek. Velev ki Rahman ve Rahim bölümünü ilave etmeseniz dahi, hanım kardeşlerimiz özellikle ev işlerinde sürekli fiziki yakınlığı sağladığından dolayı Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim belki bu cümle zor gelebilir dediğinden dolayı fakihler ne demiş? Bismillah demez da kafidir. Biz Bismillah diyerek bu programa başladık. Bismillah diyerek aile mektebini gündeme getirdik. Yani Allah diyerek ortaya çıktık. Allah diyerek adım attık. Allah diyerek adımlarımızı atmaya devam ediyoruz. Şimdi Allah diyen bir insan düşün. Allah diyen insan imana kavuşmuş demektir. Yani Allah inandığın an imana kavuşuyorsunuz. İman nimetine kavuşan... Her insan yeryüzündeki imkanların en büyüğünü elde etmiştir. Şu yeryüzü coğrafyasında kıtaları dolaşın, ülkelere dolaşın. Sizin elde etmiş olduğunuz bu iman nimetinin kuvvetinde, gücünde bir başka büyük güç göremezsiniz. Şimdi Allah diyerek iş yapmanın, Allah diyerek hizmete başlamanın, Allah diyerek yola çıkmanın önce arka bahçesini bu manevi esprilerini iyi korumak lazım. Allah diyorsunuz, iman ettiğinizi kanıtlamış oluyorsunuz. Tekrar tekrar altını ciderek söylüyorum. Bir daha bunu söylemek istiyorum. Bir daha bu cümlemi Allah için dinlemenizi ve hazmetmenizi Allah için istirham ediyorum. İman nimetine kavuşan her insan yeryüzündeki imkanların en büyüğünü elde etmiştir. Şimdi bir imanlı baba, imanlı anne. imanlı gelin, imanlı damat. Neler yapmaz ki? Yergüzünün en büyük nimetine kavuşmuş. En büyük imkan. Bu imkan ne para imkanına benzer, ne ulaşım imkanına benzer, ne iletişime, ne yemeye, ne içmeye, ne giymeye benzer. Alternatifi olmayan bir büyük imkandır bu. Bu imkana biz bugün sahibiz. Demek ki biz bu imkanın farkında değiliz. Veya bu imkanı devreye koymanın belki usulünü, belki metodunu bilmekte zorlanıyoruz. İşte biz bu büyük imkanın, iman imkanıyla, o muazzam kuvvet ile bu hizmeti, bu programı, bu eğitimi birlikte başlattık. İnşallah birlikte sürdürmeye çalışacağız. Bismillah diyorsunuz. Bunu sık sık altını çizerek söylüyorum. Ne diyorsunuz? Bismillah. Allah'ın adıyla diyerek dış kapıyı kapattın. Allah'ın adıyla diyerek çorbayı yapmaya başladın. Allah'ın adını kullanarak, söyleyerek evinden, bürosundan gelen kocanı, beyni kapıda karşıladın. Bu küçük çaplı da olsa, yapmış olduğun bu iş yaparken neyle berabersin biliyor musunuz? Bismillah. Diyen her insan Diyor ki ben bu işi Allah sayesinde yapıyorum Allah'ın yardımı olmazsa ben bu işi yapamam Ben bu anahtarı kapının deline sokamam Ben bu kalemi elim alıp yazamam Ben o kapılardaki mercek delinden bakıp da Karşıdaki kimin olduğunu fark edemem Niye? Çünkü Allah'ın sayesinde ben bu işi yapıyorum Bismillah bu demektir Bismillah diyorsunuz, ha, ben yapacağım bu işe Allah'ı da katmak istiyorum diyorsunuz. Allah da dahil olsun diyorsunuz. Bakın şu müthiş imkana bakınız. Ben bu işi Allah'la yapacağım. Yani la teşbih bir usta 3-4 tane çırakla, aletlerle bir iş yapıyor. Aslında yapmış olduğu o işlerin tüm gücü ve kuvvet Allah'tan göre ama farkında değil. Siz şimdi bir iş yapacaksınız, neşru bir iş. Bu yapmış olduğunuz işe Allah'ı da katıyorsunuz. Yani Allah'a dahil, dahil diyorsunuz Bismillah demekle. Allah'tan yardım istiyoruz. Bismillah dediğiniz zaman Allah'tan yardım istiyoruz. İster bulaşık çamaşırının, bulaşık makinasının düğmesini çevir. İster kontak düğmesine bahseder. İster pişmiş olduğun yemekleri servis yap. Beşmele çektin mi Allah'ın yardımıyla, Allah'ın yardım olmadan bir kippini dahi açıp kapatamazsınız. Sonra bu besmele çekmekle yapmış olduğum işin bir başka esprisi nedir? Ben bu işi Allah'a smarlıyorum. Allah adına yapmış olduğunuz her iş Allah'a gönderiliyor. Sana feda olsun ya Rabbi. Sana gönderiyorum ya Rabbi. Sana gönderiyorum. Sana gönderiyorum. Bir ömür boyu ölünceye kadar yapmış olduğunuz tüm vazifeleri, meşru hizmetleri kime havale yapıyorsunuz? Allah'a smarlıyorsunuz. Bekleyin ben de geleceğim. Bekleyin ben de geleceğim dercesine bu şerefli, bu kaliteli bir tavır sergiliyoruz Ve başka ne diyorsunuz? Bismillah diyerek yapmış olduğum her meşru için bir başka özelliği nedir? Yaptığım bu işin, bu hizmetin, bu görevin karşılığını ancak Allah'tan bekliyorum. Mükafatımı, ödülümü, her şeyimi kim verecek? Allah verecek. Böyle diyorsunuz. Yapacağım bu işte Allah bana yeter. Dünya bir tarafa Allah bir tarafa dercesine bir tavır sergiliyorsunuz. Hangi iş olursa olsun, ister bir makale yaz, ister de bir konu dinle, isterseniz bir dikiş makinasında bir dikiş yapma acıdır. Bismillah dediniz mi? Ha yaptığım bu işte Allah bana yeter diyorsunuz. Ve nihayet işinizi, görevinizi Vazifesini bitirdikten sonra Ne yapıyorsunuz? Yeter ki aferin Allah desin bana Bana yeter Yeter ki bana Aferin tebrik ederim seni Diyen varlık Allah olsun Şimdi Bir çorba karıştırmadan Efendim bir Evin kapısının dış kapısından girmesine Varıncaya kadar hayatımızın Siyasi sosyal içtimai Kültürel cami Ev dergah sohbetleri Alışveriş merkezi, mezarlık, yollar, barklar neresi olursa olsun Yaptığımız ve yapacağımız meşru, helal Allah'ın onayından ve Peygamber Efendimiz'in tasdikinden geçen Tüm amellerin işlenmesinde yapmış olduğumuz budur İşte bu muazzam ve muhteşem yeryüzündeki imkanların en büyüğü olan iman Bize bunu yaptırıyor Söyler misin şimdi bu iman 80-90 metrekarelik bir evdeki aile mutluluğumuzu sağlayamaz mı? Problemi çocuğumuzun problem çözemez mi? Kaynanasına bir anne mantığıyla bakmayan bir gelin hanımı düzeltemez mi? Oğlunu almış olduğu gelini el kızı diyen bir kaynana bir şuur bilinç veremez mi değerli kardeşlerim? İşte Aile bu. Aile Mektebi işi inançtan, imandan, tasdikten başlatır... Eylemle sonuçlandırır Sen kabul et ya Rabbi diyerek nokta kur, nokta kur Kabul etmek de senin şanındandır Reddetmek de senin şanındandır ya Rabbi Kahrın da hoş, lütfun da hoş Diyen bir inançla hayatını böyle yapar Böyle bir inanca ve imana kavuşmuş olan bir insan için Yapacağı iş külfet olur mu? Gözümüze büyür mü? Veya ben bunu yapabilir miyim diyebilir misiniz? Ben kim, bu kim diyebilir misiniz? Geçmiş bu işten bizden, bu işler bizden geçmiş. Evleneli 30 yıl olmuş, 20 yıl olmuş. Nerede? Kemikleş bir hayat tarzı, eski taş, tarz, eski hamam, hayır. İman o zaman iş yapmıyor demektir. Lütfen iman devriye koyun. Allah'a devriye koyun. Peygamberi devriye koyun. Öğrendiniz demek ki bu bilgiler zihninizde hala takılı kalıyor. Bu iman akla gitmemiş demek ki. Akıl şekillendirmemiş, kalbe göndermemiş, tarzçıktan geçmeyince işe yaramıyor demektir bu. Bu bu kadar açık, bu kadar net ve bu kadar berraktır. Öyleyse biz işte Bismillah dedik, 7 ders evvel aynı salonumuzda sizlerle ve başka hanım kardeşlerimizle, beylerle bu programı ilk adım olarak başlatmıştık. bu onurlu program yürüyüşümüzde yolun başındayız. Bundan dolayı Peygamber Efendimizin Mekke hayatı 13 sene Medine hayatı 10 yıldır. Mekke hayatına böyle salih ameller de pek yok. Namaz yok, tesettür yok, zekat yok, cihat yok, oruç yok. Çok yok. Hep itikat, hep bilgi. İtikat, bilgi, itikat, bilgi. iman konular. Peygamber ve ahiret. Cenab-ı Allah üç konuyu iyice kalplere yerleştiriyor. Allah'a iman et. Peygamber'i tasdik et. Ahirete inan. Ölüme inan. Bu üç temel noktada problem varsa hayat problemsiz olamaz zaten. Bu üç temel noktada problem yok hayat çok güzeldir. Bundan dolayı Aile Mektebi programının ilk mukaddime ön söz bölümlerine büyük önem verir. Büyük ağırlık verir. Bir nevi bizim böyle zorlanarak çıkmış olduğumuz bir yüksek tepeye benzer. Bundan dolayı programın daha başındayız. Programın daha ortasına geleceğiz ve program bir gün inşallah birlikte kapatmaya çalışacağız. Bunu yaparken de ötelerden gelen hala güncelliğini koruyan bir söz vardır. Usulsüzlük usulsüzlüktendir demişler. Herhangi bir şeyi elde edemiyorsan, herhangi bir yere gidemiyorsan o şey ile alakalı usulü bilmiyorsun demektir. Biz de aile okulun aile mektebini, bu programı sürdürürken kullanacağımız, tatbik edeceğimiz tüm bilgilerin metodunu, usulünü de ortaya koymaya çalışacağız. Helo konu gelsin, bir karı kocayı böyle bir nişanlayalım, sonra nikahlayalım, onunla olsun nasıl iş kolay ama... O devreye girmeden evvel önce şu temel bilgileri hep, hem bir taraftan noksanlıklarımızı giderim. Bir taraftan da en güzel bilgiyle kendimizi bir donanım haline sokmaya çalışalım. Niçin? Çünkü başkalarının fikir ve projelerini kullanıp kendisinin fikir ve programı olmayanlar taklitçı olurlar. Sürekli başkalarının fikrini kullan taklitçı olursunuz. 80 yıldır bu ülkeyi yönetenler sürekli böyle ithal fikirlere almışlardır. Kendi yerli malı fikirlerini ortaya koymadığımızdan dolayı toplum taklitçi olmuş. Ne diyorsunuz? Batıyı taklit etmek öne çıkmıştır. Siz başka bir devletin, başka bir milletin sürekli bilgilerini, fikirlerini, projelerini kullanır da kendiniz bir şey ortaya koyamazsanız taklitçi olursunuz. Bu kadar açık, bu kadar net ve bu kadar da berraktır. Öyleyse biz öyle bir anne portresi ortaya koyacağız ki. Öyle bir gelin hanım ortaya koyuyoruz ki. Öyle bir bey, öyle bir baba olsun ki. Bu kendisi fikir üretsin. Allah'ın vermiş olduğu akıl nimetini. Madem Allah dininden sonra ikinci merha merhaleye koydu onu. Birinci sırada din. İslam dini. ikinci sırada nerede, ne vardır? Akıl. Bu kadar büyük nimet atılsa. ...bu kadar büyük bir nimeti kullanamıyorsak, kullanma metodunu bilemiyorsak, bir düşünün. Boş bir arazide bakın, bakımsız bir arazide ayrı kotlar çıkar. Deve dikenleri türemiş orada olur. Ama bir reşber gider, bir ziraatçı gider, güzelce sular, her türlü ziraatçılık mesleğine uygulanın... ...ne kadar güzel bahçe olur. Bakalım bahçe olursunuz. Meyvesi güzel, sebze, her şey güzeldir. Bir insan Allah'ın vermiş olduğu bu akıl nimetini ne kadar kullanıyor... İşte bunun da aile mektebinde, aile mektebinde temel can alıcı noktalarına bir neşter vermek için bunlar söylemeye çalışıyoruz. Bunu yine söylerken sizlere, hastasını muayene etmeden, teşhis koymadan hiçbir doktorun tedaviye başlamayacağını siz benden daha iyi bilirsiniz. Hiçbir doktor hastasını muayene etmeden... Gözden geçirmeden bu bedenden ne gibi olumsuzluklar vardır? İdrar tahlili gelsin, kan tahlili gelsin, ultrason gelsin, filmler gelsin. Her türlü yedi sülalesini araştırırcasına bütün bilgilerini, bulgularını ortaya koyan doktorumuz ve nihayet diyor ki sendeki hastalık şu, bunu inşallah 6 ayda bir sene boyunca tedavi edeceğiz. Aile mektebi bir tedavi etmeden evvel bir muayenen geçirmiştir. Onlarca vilayetteki sıfır kilometrede bulunmuş olan ailelerle tanışmış, buluşmuş, muayenetmiş, gözden geçirmiş. Nerede hata yapıyoruz biz? Hata nereden? Evden mi? Tefrişattan mı? Takılardan mı? Düğünden mi? Nereden? Cehaletten mi kaynaklanıyor? Bilgisizlik, görgüsüzlük, kibir mi? Gurur mu? Ne var bu işin içerisinde ki bu mutlu aile mutsuz oldu? 17-19. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nun sınırlar içerisinde tek bir aile Boşanmazken bugün ne hale geldik ki patır patır evlilik hayatlar dökülüyor yazık günah değil mi? Mutlaka bunda bir bit var dedik. Bunda bir sıkıntı vardır. Bir doktor gibi biz de konuyu insanlar aracılığıyla gündeme getirdik. Acele etmeden çünkü acele ise şeytan karışır. Aceleyle sürat farklıdır. Kur'an'ın kelim vasari'u diyor sürat edin artık sürat olun. Her konuda değil. Hayırlı işlerde süratle hareket yapın. Acelecilik yok. Bazı isna durumlar vardır o ayrı. Çünkü süratle yapmış olduğun iş bu ne getirir ne götürür bunun artıları eksileri yanlışları doğruları burada. Bakın lan evlenmeden evvel en büyük yapacağımız iş taharridir mesela. Yani araştırmak. Araştırmak. araştırmak. Ama aceleye gelerek acele ederek Vakti geldi, vakti geçiyor diyerek sadece fiziki beden şartlarını evlenmeye müsait görüp Ama aynı şahsın bilgisi, görgüsü, babalığı, anneliği veyahut da kocalığı, hanımlığı, beyliği Daha orta bir şey yok ki sadece yaşı gelmiş 20'ye, 25'e diyoruz evlenme çağına gelmiş Peki evlenme çağına gelmiş ama evlenin onaylayan kaç tane bilgi var? Kaç tane doğru belge var? Buraya yanaşan yok Sadece evlenme çağın gelmiş diyorsunuz Evlendiriyoruz İşte bu acilecilik Altyapısında temel bilgileri bulamadığından dolayı Saman alevegül Söylemeye çalışıyor Ve kıymetli kardeşlerim Bu 40 ders olarak sizlere takdim edeceğim Bu konu İlim için bir dedikleri cümle vardır İlmin Başı acı Son çok tatlıdır Bu programımızın belki başı Böyle bilgi ağırlıklı Böyle sorgulayıcı Yargılayıcı Bazen kızıcı Bazen dikkat et dercesine Bazen şefkatli bir gelir ama son çok tatlı olur Bunu hep beraber inşallah Ne yapacağız Yaşamaya çalışacağız Sizlere sunan aile mektebi Programını Bu bilgi Ve bu inanç istikametinde Takip etmenizi rica ediyorum Buna kendin alıştır bunun bereketini çok görürsün. Ayaklı kütüphane olursun gün gelir. Bak oturmuş olduğun yerde çay içerken, kahve içerken, bir elinde defterin, bir elinde kalem, kalem, gözün ve gönlün programı takip ederek lütfen kayıt altına al. Paylaş bunu beyinle veya hanımınla veya oğlunla veya kızınla veya komşunla. Bunu inlersin, dersin ki hoca çok güzel komşu dersin altı tarafından zihninde bir şey kalmaz. Bunu enleme, önlemenin yolu, Yazmaktan geçiyor. Efendimizin hatır için yaz. O ne demiş? Gaygidi ilme bil kitabe ilmi yazıyla kayıt altına alın diyor Peygamberimiz. Bak ne kadar hoş, ne kadar hoş. Bu size bir arşiv kalır. Gün gelir torununuz büyüdüğü zaman, 18 yaşındaki kızımız Zeynep, bir de bakalım ki 70 yaşındaki Ninesinin babannesinin annennesinin Evlilik döneminin hatıralarını okuyor onurlandırıyor değil mi? Bir tarih olursunuz siz. Düşündünüz mü siz? Aman siz öldükten sonra aman çocuğum mağdur olmasın. Aman mahrum olmasın. Aman evi olsun bark olsun derken. Aman ben öldükten sonra çocuğum cehalete kurban gitmesin. Aman benim çocuğum benim ölümden sonra Allah'tan ve peygamberden mahrum yaşamasın. Kitap ve sünnetle irtibatını kesmesin diyerek hiç ölümümüzü düşünen var mı aramızda? En büyük miras, iflası olmayan bir miras bırakmak istemez misiniz? İşte ahlak, işte ilim, işte edep. Bizden sonraki de vereceğimiz en güzel bir mirastır. En güzel. Kıymetli kardeşlerim. Biz bu programlarla evlenecek adayları bilgiyle donatıyor. Daha sonra evlilik konusunu pratik yönüyle masaya yatırıyoruz. Bir dinleyen veya buraya kadar teşvik eden siz kıymetli kardeşlerimin büyük bir çoğunluğu evli olabilirsiniz. Sizler için de bir tazelenmek, noktanlıkları gidermek, daha güzelini yapmak, daha iyisini. Cemil güzeldir. Ecmel daha güzeldir. Hasen güzeldir. Ahsen daha güzeldir. Daha. Kamil olmak güzeldir. Ekmel daha kaliteli hale gelmektir. Biz de sizin evliliğinize daha kaliteyi, daha güzelliği, daha hoş olan nimetleri katmak istiyoruz. Evlilik hayatı bu çerçevede baktığınız zaman yüksek bir dağa doğru tırmanmaya benzer. İşte gençlere bir yıllık altı yıllık, altı aylık hatta bir yıllık, iki yıllık, üç yıllık, beş yıla kadar evlilik hayatını sürdürecek olan tüm aileler lütfen bu örneğe dikkat edin. Allah aşkına bu canlı örneğime ikna edici aklı ve kalbi itminana sevk edici olan bu örneğe dikkat etmek istiyorum. Evlilik hayatı yüksek bir dağa doğru tırmanmaya benzer. Bir düşünün, bir Erciyes dağını göz önüne getirin. Bir Konya olarak söylüyorum, Takkeli dağı düşünün, Akgörç'ü düşünün. Bir tepeye tırmanıyorsunuz, sürekli tırmanıyorsunuz. Ama tırmandıkça insan daralır. Tırmandıkça bunalırsınız Zorlanırsınız Terlersiniz Bazen ayağınız kayar geri yuvarlanır Tekrar devam edersiniz Ama hiç Tırmanmanın Sonunun Ne olacağını düşünecek misiniz? Düşündünüz mü? Düşünür müsünüz? İşte bu tırmanmanın sonu insana Görüş alanını genişletiyor Dağın tepesine çıktığınız zaman Karşınızda ...bakabildiğiniz kadar uzun bir ufuk görüyorsunuz. Evlilik hayatı bu. Üç yıl, beş yıl, iki yıl daha tırmanır gibi zorlukları göğüsleye göğüsleye. İnşallah ben bu işi başaracağım. Göreceksiniz başaracağım. Başaracağım diyerek. Vermiş o mücadelenin sonu tecrübeye dayanan, görgüye dayanan çok geniş bir insan. Ufuk geniş. Sabrı geniş, anlayışı geniş. Artık o 80 metrekarelik evde değil, sanki yer coğrafyasında rahatça yaşayan bir evlilik hayatı onu bekliyormuş gibi rahatlar. Ama biz ne yapıyoruz? Daha bir ay geçiyor, bir ay dedikodu. Aa, bu gelin bir şey bilmiyor. Aa, biz çorba yapmaktan aciz. Veya bu delikanlı ne biçim evde eve giriyor? Ayakkabısından halıya geldi bastı. Böyle yargılayıcı sorgulayıcı bir atmosfere giriyoruz bir anda. Gerek yok bunlara. Daha işin başındasınız. Bak sıfır kilometre bir sermaye ile dükkan açıyor. Ne diyor? Ciroye başladık ama kara geçmesi için en az ikisini lazım diyorsunuz. Bir dükkanın dahi bir iş yerinin kara geçmesi için gerekiyorsa, gerekiyorsa zarar bütçesi oluşturuyorsunuz. Büyük holdingler açmış oldukları marketlerde zarar bütçesi oluştururlar. Ben falan yere bir market açacağım ama oraya için 500 milyon zarar bütçesi hazırlamış oldum. Ondan sonra kâra geçer diyorsunuz. Normal bir iş yerinde dahi bir kâra geçmek bir anda olmuyor. Ki bizler bizler örfümüz, adetimiz, edebiyatımız, tarihimiz, kültürümüz, Türkçemiz Matematiğimiz, ahlakımız, edebiyatımız, hukukumuz, şarkımız, türkümüz, her şeyimiz kirletmiş veya kirletilmiş. Kolay mı? Biz annelerimizden dünya gelip de hayata baktığımız zaman bu hayatı tanıtan, peygamberimizi hatırlatan kaç tane şey görebiliyorsunuz? Söyler misiniz? Sanki hayat bir de yabancı, biz hayata yabancıyız. Peygamberin hadisini okuyorsunuz, Allah'ın kitabını okuyorsunuz, Allah Allah. Bu peygamberin hayatı nerede? Bir zamanlar bizim kahvehannelerimiz, kıraathanelerdi. Bizim bahçelerimiz vardı. Parklarımız vardı. Yollarımız vardı. Her şey bize sanki yabancı şu anda. Aman gitme. Aman dikkat et. Bir annenin çocuğunu dışarı gönderken ilk şey budur. Aman dikkat et. Aman dikkat et. Aman dikkat et. Neye? Zararlı olan her şeye. Biz bu hale mi gelecektik? Nerede can emniyeti? Nerede din emniyeti? Nerede akıl emniyeti? Gibi fıkhi ve mezhebi konuların hepsini bugün... Yer insanı sorgulamaya başlamıştır. Bütün İslam alemin bu sıkıntının içerisine girmiştir. Bundan dolayı da biz zordan kolaya geçen bir ümmetiz. Allah katından göndermiş olduğu hayat tarzımız olan İslamiyet'in yaşatılmasında bir kimya kanunu gibi, bir fizik kanunu gibi bir sünnetullah dediğiniz Allah'ın değişmez bir yasası vardır. Önce zorluk, sonra kolaylıktır. Hani ne... Okuruz biz bunu. İnne me'al osri yusra. Her zorluktan sonra bir kolaylık vardır. Evlenmiş olan kardeşlerim, evliliğinize sabırla, tahammülle, anlayışla 2 sene, 3 sene, 4 sene, 5 sene mücadeleyi bırakmadan dişinizi sıkın. Göreceksiniz hayat çok tatlı. Çok güzel olacak. Ama biz evlilik hayatımızı güçlendirmek, kuvvetlendirmek için ne iş yapıyoruz? Tırnağımızda bir Çıban çıksa, sivlice çıksa, acaba tehlikeli bir şey var mı diyerek hemen doktora gideriz, hemen doktora koşarız. Peki evlilik hayatımızı kurtarmak için hiç bütçe oluşturduk mu? Aile hayatımızın bazı pürüzlerini gidermek için bin lira bütçe ayırdık. Bu bin liranın 250'si mübarek yerleri ziyarete gideceğiz, Türkiye'de. Şu şunu çocuklarımızla alakalı harcamalar yapacağız. Şu bölümünü ben özel olarak hanıma ettik. Şu da bana ait. Bin liralık bir bütçeyle. Aile hayatına giren virüsleri temizlemek için bir mücadele girdik mi? Bir ameliyat için 10 milyar, 10 milyar 15 milyarı göz önüne alıyoruz da bir aileyi Allah'ın canlı bir ayet olan aileyi sıhhata kavuşturmak için mücadelemiz ne oldu? Hangi risklere girdik? Hangi fedakarlar ortaya koyduk? İşte bu dağa tırmanma örneğiyle ele alınması gerekiyor. Zordan kolaya geçen bir ümmetiz biz. Zordan Kolaya geçen ümmet, 1400 yıllık tarihte hep dünyaya medeniyetler kurmuş ve örnek olmuştu. Ama günümüzde büyük çoğunluk ama, azınlık değil büyük çoğunluk kulaktan dona bilgiler dolaşıyor. Kulaktan dolan bilgilere dolaştır. O yetmez. Medya haberle yetiniyor. Ne dinledi, ne okudu? Kafi. Onunla dolaşıyor. Duyduklarıyla hareket ediyor. Netice ise ortadadır. Unutmayın, cahil insandan düşünceli davranışlar beklenemez. Cahil bir anneden, cahil bir babadan, cahil bir insandan düşünceli davranışlar, tavırlar beklenemez. Yavurar, yakırar, bir şeyler yapar. Düşünmesi için bilgilenmesi lazım. Bilgi verilmesi lazım. Biz de bunu yapıyoruz işte. Aileyi ancak önce bilgi donanımıyla donatalım sonra o bilgiyi uygulama metoduyla geliştirelim aile kendi yayıyla kursun daha doğrusu. Her şey onda bundan dolayı. Bu sebepten aile hayatımızın daha ilk adımını, oluşumunun ilk adımına dahi atmadık. Tam 7 derstir sizlere sürekli böyle hayat boyunca hem kendinize hem muhatabınıza, arkadaşınıza, kardeşinize, yeğeninize vereceğiniz bilgileri tekrar tekrar yaparak altın çizercesine vermeye çalışıyorum. Ki bu hususta hiçbir zaman evliliğin cehaleti kalmasın aramızda, Anneliğin cehaletiyle yaşamayalım. Çocuk bakımında cehalet olmasın. Evimizde cehalet kalmasın. Yani evimiz, barkımız, penceremiz, mutfağımız, her şeyimiz adeta güzelliklerle buluşma noktasına doğru gidelim. Ha kapımdan gelmiş güleç yüzlü bir beyim veya ailem veyahut da ben kendi sanatçarımla yapmış olduğum akşam yemeğinde serviş yapmış olduğum yemekler. Hepsi birbirler örtüşüyor. Aile budur zaten. Tüm kareleri birleştirdiğin zaman mutlu aile, mesut aile, örnek aile Allah Resulü'nün adeta tezgahından geçmiş bir aile olduğuna inanıyor. Ve bu inancımızı bu inancımızı Ütopik bir konu olarak da değil Elle tutulan Gözle görülen bir olay Hadise haline gelmesi için de Konuyu değişik versiyonlardan Değişik bölümlerden Değişik noktalardan İnşallah sizlere aktarmaya devam ediyorum Dersimin bu bölümünü Burada bırakıyor İnşallah ikinci dersimizde Sizlerle tekrar buluşmak üzere Hepinizi Allah'a emanet ediyorum Allah'ın selamı Bereket ve rahmeti üzerinizden eksik olmasın.